Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabadep Merhabalar, günaydın herkese. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adını hazırlayıp sunduğumuz Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün stüdyo konuğum Sevil Turan, Yeşil Düşünce Derneği proje koordinatörü. Hoş geldin Sevil. Merhaba Medek. Bu sene Yeşil Düşünce Derneği'nin çok fazla faaliyeti oldu. Bir sürü proje yapıldı, o projeler bitti. Üzerine yeni projelerin hazırlıkları başladı. Kamplar gerçekleştirdiniz, bir takım atölyeler yaptınız. Bunlarla ilgili böyle genel bir toparlama, bir fikir sahibi olalım istiyorum. O yüzden hani aslında sana böyle genel bir bu sene nasıl geçti Sevil gibi bir soru sormak niyetindeyim. 2016'da başladığınız işini güneşe dön ve yeşil iklim, yeşil ekonomi... E, projeleri bitti şu anda değil mi? Evet. Yeni e, finalize etmiş olduğunuz evet, bir onları. Biri Mayıs'ta bitti, biri de Yeşil iklim projesi de Ağustos'tu. Birkaç gün önce sonlandırdık konuda. E, o projelerden başlayalım istersen. E, sonra Hı. diğerlerine de geçeriz yavaştan. Hı -hı. E, bu projeler neydi Hı -hı. ve nasıl ilerledi? E, yeşil iklim, e, Yeşil Ekonomi Projesi ve işini Güneş'e Dön Projesi e, 2016 yılının başlarında başladı birisi Şubat'ta birisi Mart ayında başlamıştı. Aynı zamanlarda. E, i̇şini Güneşe Dön projesi e, gençlik alanında e, istihdamın arttırılması üzerine aslında sektör <gülüyor> alanlarda istihdamın arttırılması üzerine bir fon programına yazdığımız projeydi. Bizim projemizin konusu ise Özellikle yenilebilir enerji ve kooperatifçilik üzerinden gençlerin girişimciliklerinin ve istihdamlarının artması bu alanda bu alandaki bilinirliği ülke genelinde sağlamak ve uygulamasını aslında göstermek insanlara bunun mümkün olduğunu. Bu yüzden belirli faaliyetler koymuştu. Bir tanesi bir uygulama merkeziydi. Çanakkale Küçük Adatepebaşı köyündeki eski okul binasını restore edip oraya 8 kW'lık bir güneş paneli sistemi yerleştirdik. Şu anda... Ç okul açıldı ve geçenlerde ilk düğünü yapılmıştı. Aslında bu yaz bir sürü düğün yapıldı orada. Öyle mi? <gülüyor> evet. evet. Aynı zamanda orası bir sosyal alan olarak kullanılacaklar. Köylünün e, düğünlerini, hayırlarını yaptığı ve belli işte eğitim projelerinin yapılabileceği bir alan olarak kullanılacak. Ne güzel. Çok çeşitli olmuş evet. o zaman. Gayet keyifli bir iş oldu aslında. Yani biliyorsunuz oralarda genelde su ısıtma sistemi, güneşle kullanılıyor ama Hı -hı. elektrik üretebileceğine dair çok bir e, Eğilim ve bilgi yoktu. Yani hı hı. Bu aslında o algıyı biraz değiştirebilecek. E, projenin bir diğer faaliyeti gençlere yenilenebilir enerji alanında eğitim verilmesiydi. E, bu amaçla işte 8 haftalık bir eğitim yapıldı. E, ve e, gençlere, meslek sesi okulu öğrencilerine ve mezunlarına yenilenebilir enerji nedir? E, yerelde bunun uygulamaları nasıl geliştirilebilir? Teknik olarak e, eğitim de ihtiyaç olan bilgiler aktarıldı. Teorik olarak bilgiler verildi. Ee, bu da çok gayet başarılı bir programdı. 30 üzerinde öğrenciyle tamamladık. Ve hepsinin aslında çok ciddi e, bu alanda algı değişimi de oldu. Her bir grubunda kendi projesi vardı. Çok yaratıcı projeler onlar ekipten de çıktı. İler bu de, süreç içinde mi geliştirdiler projeleri? Tabii 2016 içinde kendi projeleri de. Yani uygulamaya koyulan henüz bir proje yok ama uygulanması mümkün olan projeler var. Ne güzel. Yani bu da önümüzdeki aşamalarda aslında değerlendirebilecek fikirler olarak duruyor evet. önümüzde. Ee, bir diğer konu da kooperatifçilik konusuydu. Biz bu proje yazılarken 4 sene önce aslında yenilebilir enerji alanında kooperatifçiliği öngörmüştük ve çalışmak istemiştik. 2016 yılında da aslında rüzgar bizden yanında esmeye başladı. Birçok yasal mevzuat değişikliği oldu. Kamu alanında bu alana yönelik bir ilgi de başladı. Hı hı. Ee, ve sektörde aslında sistemin kurulması konusunda ilk yatırım maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşandı. 2009'da. 9'dan beri olan düşüşler. Hani bu rüzgarların hepsi bizden yan esince de içine güneşe dön projesi kooperatifçilik ve yenilebilir enerjinin özellikle güneş alanında genişletilmesi konusunda bayağı a, olumlu sonuçlar olan bir yere doğru evildi. E, üçüncü ayağı olarak da işte biz kamu kurumlarıyla çalıştaylar yaptık sektörle, kamu kurumlarıyla finans sektörüyle, mevcut kooperatifler ve ...ve sivil toplum kuruluşları, belediyelerle çalış işte çalıştaylar yaptık. Yani yenilenebilir enerjiyi yerelde ve ülke genelinde nasıl yaygınlaştırırız... ...kooplatifçilik bunun nasıl bir parçası olur... E, ...ve bunu mevzuat aynı zamanda ve uygulama açısındaki engelleri nasıl aşarız diye konuştuk. E, Birçok mevzuat değişikliği şu anda yapılıyor. Halen bu çalışmalarla devam ediyor. E, hatta geçenlerde Greenpeace'in Güneş enerjileri programı <gülüyor> vardı... E, <gülüyor> oraya katılmıştık. Bu projeyi beraber yürüten ekipten arkadaşlarımız da orada vardı. Birçok ilerleme var. birçok yerden başka insanlar da konu için çalışıyor. önü bir açık bir alan. Beşini Güneşe Dön projesi açısından da çok olumlu, verimli sonuçları oldu. Biz projeye başladığımızda yaklaşık 10 civarında kooperatif vardı. Bitirirken 20'ye çıktı mevcut yenilenebilir enerji kooperatifi. İklim projesine gelirsek ise iklim projesinin en önemli çıktısı olarak çok kıymetli bir rapor Türkiye'de iklim değişikliğine karşı yeşil bir ekonomi politikası nasıl uygulanır diye bir politika raporu oluşturuldu. Burada kent enerji sistemi ve toprak kullanımı gıda ve tarım politikaları konusunda e, bir rapor oluşturuldu. Web sitemizden rapor ulaşabilir merak edenler ve aynı zamanda bası olarak derneğimizden de edinebilirler raporu. Bu arada ben araya gireyim. Ee, az önce de konuştuk seninle. Hı -hı. Rapor böyle genel olarak ciddi bir kelimedir ve e, Hı -hı. Böyle birazcık ders gibi gelir insanlara Birazcık böyle bir itilme hali Olabilir birçok kişi de Kesinlikle tam tersi ben hayatımda Hiç bu kadar güzel okunabilir ve Keyifli okunabilir okumak için can atılan Bir rapor görmedim Bunu da belirtmek isterim hani rapor Kelimesi birazcık böyle bazen can sıkıcı olabiliyor ama evet, hiç atlasın, hiç değil. Yani. Onu da belirtmek isterim dinleyicilere. Eğer ilgisi olanlar varsa gerçekten hiç çekinmesinler. Evet yani Buyurun. çok görselle <gülüyor> ve aslında uygulama örnekleriyle çeşitlendiren bir rapor. Zaten uygulaması yapılırken hem yurt dışındaki ortaklarımız hem de Türkiye'deki iyi uygulamalar yapan kurumlarla ortaklaşa hazırlandı. Hı -hı. Evet ve akademisyen arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız raporu hazırladı. Çok kıymetli bir çıktı aslında. Özellikle evet. şu günlerde iklim değişikliğinden bu kadar çok etkilenirken <gülüyor> e, ne nedir, nasıl oluyor ve nasıl önlenebilir konusunda çok önemli kıymetli önerilerin olduğu bir rapor. Evet, kesinlikle. Yayalım, yaygınlaştıralım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, buradan duyuralım insanları. Ee, bir de şeyi sormak istiyorum. Bu güneş, işini güneşe dön projesinde bir e, anket yapıldı. Sanıyorum. Yanlışsam hı hı, beni evet. düzelt. O e, projeye katılan öğrencilere sunulan bir anket. O anketin sonuçlarına böyle bir göz atma fırsatı buldum. Çok hı hı. az bir zaman. E, ondan da birazcık bahseder misin? Tabii. Nasıl bir şey vardı? Yani <gülüyor> e, şey. insanların mesela yenilebilir, yenilenebilir enerjiyle ilgili bilgisi algısı neydi? Ne hı oldu? Hı. Kısmında böyle çok somut şeyler eminim ki görmüşsünüzdür. Kesinlikle. O e, e, Başlarken bu program aslında te teknik öğrencilerdi gelenler ama kırsaldaydılar ve gelen öğrencilerin bir kısmı çok uzak köylerden geliyorlardı. Gidiş geliş hatta sonu iki gün oluyordu bu eğitim hı hı. E, ve toplamda altı saat sürüyordu. Bazı öğrencilerin geliş gidiş e, süresi. ...3 saat geliş, 3 saat geliş, 6 hmm, saati zor. buluyordu ve bayağı zordu. Hem yani Birçok farklı yerden gelen öğrenci vardı. Biz bu öğrencilere ulaşmak için açıkçası okullara gidip seminerler verdik. Hmm. Ee, biz ilk defa bu duyuru yaparken 600'e yakın başvuru aldık. Ama bunun %99,5'u Çanakkale dışındandı. Aa. Ee, evet, aslında bir anlamda çok ciddi bir ilgisizlik vardı biz projeye başlarken. Hmm. Daha sonra biz okul seminerlerini yaparken yani yeteri kadar başvuruya ulaştık... ...ve öğrencileri seçtik... Ee, 40 öğrenci hedeflenmişti. Son 33'le tamamladık. E, meraklı, motivasyonlu olan öğrencileri seçtik ama tabii bilgi birikimi çok eksikti. Yani sadece kendi yaşadıkları yerde gördükleri su ısıtma sistemleri, güneş enerjisi konusunda bilgi sahibiler ve aslında hayatlarını nasıl değiştirebileceklerine dair bir bilgisi yoktu. Yok. Çünkü hem sosyal hem ekonomik anlamda büyük bir fırsat hı hı. E, tanıyor yenilebilir enerji. E, öğrenciler o yüzden ilk başlarken e, bir e, bazıları işte yine iş geliştirme iş bulma umuduyla bazıları meraktan bazıları ise sadece sosyal olarak aktifleşme amacıyla başvurdu. Bunu anket sonuçlarını sen de görebilirsin. Evet. Ama eğitim sonunda tek başına edindikleri teknik ve teorik bilgi birikim değil aslında hayatlarını değiştirecek. En ee, önemlisi de bu galiba e, evet, değil mi? Bir süreçten geçtiler. Bu, yani, anket sonuçlarına bakarak arkadaşlarımız bunu da görebilirler. Evet. Çünkü aslında o örgün eğitim sistemin dışında bir modelle de biz bu çalışmayı yürüttük. bir enerjinin kendisinden demokratik bir sistemi de öngörüyor. Eğitimi uygularken de bunu uyguladık. Her birinin rahat olacağı, kendilerini düzgünce ifade edebilecekleri birbirine saygılı bir ortamda <gülüyor> ve eşit oldukları bir ortamda eğitim programını yürüttük. O yüzden bu kadar uzak mesafeden gelen kişilerin olmasına rağmen 30 kişinin üzerinde bir sayıyla biz eğitim programını tamamladık. Ve en sonunda son gün Proje sunumları yapıldı. Bu eğitim programı sürecinde öğrencileri proje gruplarına ayırmıştık. Ve her birinden çıkan proje fikirleri de çok etkileyiciydi. Yani bir yandan yoğun okul tempoları devam ederken... ...diğer yandan da aslında bu eğitim sürecinde hazırlayacakları... ...projelere de çalıştılar arkadaşlarımız evet. ve bunu çıkardılar. Yani çok e, önemli yorumlar var. O yüzden hani hem girişime hem sitem konusunda... ...önlerini açabilecek fikirler de buradan çıktı. O yüzden Aa, <gülüyor> kıymetli bir çalışma. Çok çok evet verimli gerçekten. Dileyenler yine web sitesinden bu ankete de ulaşabiliyorlar. Evet. E, ayrıntılara da ulaşabiliyorlar Web hepsini zaten söyleyeceğiz de Programın hı. sonunda hı. E, Diğer İşli Düşünce Derneği'nin projelerinden Bahsedersek e, Bu sene çok fazla şey oldu çünkü, evet, gerçekten. Bir de bahar derslerini Yaptık e, Tarsırız ile ilerlersek biliyorsunuz e, KHK mağduru Hocalarımıza dayanışmak için hı hı. E, Dört tane bahar dersi yaptık e, Nisan ayı boyunca her bir ders her bir hoca bir dersi anlattı o da çok keyifli bir çalışma İstanbul'daydı değil, değil İstanbul'da mi? İstanbul'da oldu Hı -hı. Ee, derslerin konuları ee, Hülya Dinçer'le bir ders yapmıştık ee, Baran Alp Uncu'yla bir ders yapmıştık Hı -hı. Ee, şu anda ben de <gülüyor> bakmadan hatırlayamadım üzerine uzun zamanda Hı -hı. geçtiği için ee, sağlık konusunda bir e, atölyemiz olmuştu bir hocamız da daha ee, Hı -hı. E, dördüncü dersi hatırlayalım web sitemizde bulunabilirler. Bir de zaten bu derslerin kayıtlarını yakında e, web sitemizi düğüleyeceğiz. E, e, online e, olarak da takip edil, yani online derken e, hani, e, internetten YouTube de. YouTube üzerinden izleyebilecekler ha, ders videolarımızda. Devam etmeyi de istiyoruz zaten e, çalışmaları. Belki sonbaharda benzer bir süreci devam ederiz. Çok ciddi bir motivasyon e, olduğunu düşünüyorum ben de. Kesinlikle. E, yani hem kişiler için hem dersi veren hocalarımız için. Kesinlikle ee, çok kıymetli bir çalışmaydı. Ee, biliyorsunuz bizim yeşil politik okullarımız vardı. Ee, aslında hani yeşil politik okulun da bir sonbaharda evet. gelecek projelerden bahsedecek olursak. <gülüyor> evet evet onu ama... da geçeceğiz. Evet, <gülüyor> evet sonbaharda son devam etmeye planlıyoruz. Bahar dersleri gibi sonbahar dersleri de bunun bir parçası olabilir. Belki bu da düşündüğümüz <gülüyor> proje fikirlerinden bir tanesi. Ee, bahar dersleri dışında bir yeşil kamp yaptık. E, Temmuz ayında. ...Kemmuz 20-23 tarihlerinde. Çok keyifliydi. 140'ın üzerinde insan vardı sanırım 140 arasında... ...katılımcı vardı. Ee, çeşitli konularda atölyeler oldu. Bu senin en kamp konsepti... Ee, ...Dil Masal Oyun idi. Dil Masal Oyun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet bunu koymamız nedeni de aslında... Yani ...şu anda içinde bulunduğumuz... halibimizi bir karansallığa doğru sürüklerken... Evet. ...aslında yani bu kurguyu ve örgüyü... ...başka bir şekilde değiştirebiliriz... ...vantı çıktık... E, masal örerek, dans ederek, <gülüyor> şarkılar söyleyerek ve aslında dillimizi ve iletişim e, kurma biçimimizi değiştirerek aslında alternatif bir yaşam alanı ve mücadele alanı yaratabiliriz. Nasıl yaratabiliriz konuştuğumuz bir etkinlik oldu. Günde Ay Demir ile işte masal ör örme atölyesi yaptık e, ve kendisi masal meselesini bize biraz hem teorik olarak anlattı. <gülüyor> e, katılımcılarla daha sonra da masal ördük onunla beraber. Ömer Ongun'la dans atölyesi yaptık Kendisi yani Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğundaydı Rauf Kösemen'le iletişim Yani üzerine bir atölye hı hı. yaptık Özellikle iklim değişikliği kısmına İklim değişikliği konusundaki iletişim Dil Evet ekoloji mülendesi ve iklim değişikliği Hatta şu anda Ümit Şahin'le kendilerini devam eden bir programları da var Hastanırsam hı hı hı. Nasıl ...değişebilir aslında. iklim değişikliği... ...iletişime evet. aldığı nasıl... ...friz konusunda. <gülüyor> Çok kıymetli bir şey de çıktı... ...aslında. Devam eden bir çalışma da çıktı. Hı hı. Ee, Ozan'la beraber e, ekolojik okul aslında okulsuzlaştırma, ekolojik bir eğitim nasıl mümkün olabilir atölyesi yaptık e, Ozan Zeybek'le. E, böyle keyifli atölyelerimiz vardı ve çok genç katılımcımız vardı katılımcıların %60'ı. Yüksek 60 katılım oranı bu arada gerçekten yani evet. kalabalık bir şey olmuş. Evet kalabalıktı atölyelere katılım da çok kalabalıktı kampın kendisi de öyleydi %60-%70 genç. Mükemmel. katılımcı oranı diyebilirdik. <gülüyor> o da çok motivasyonumuzu arttırdı tabii bize. Peki sevgili, şeyi soracağım. Yani bu tip şeylersi çok yakından görüyorsunuz tabii. Katılan insanların bu atölyelerde olabilir, projelerde olabilir, rapor sunumları da olabilir. Ee, gelen kişilerin Şeyi nedir sence bilgi birikimi bu konuyla ilgili yani çok önemli olduğunu düşünmüyorum ben önemli olan bu konuya ilgi duymak ve bununla ilgili iyi iletişimek e, mühim olan bu adil bir şekilde bunu yapıyor olmak ama e, şeyi merak ediyorum yani gerçekten çok dolu bir şekilde gelen insanlar mı oluyor daha çok yoksa ben bu konuyla ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim öğrenmek istiyorum motivasyonuyla gelenler mi oluyor onunla ilgili bir şeyiniz var mı gözleminiz evet. çok değişiyor aslında bu. Durum. Ee, Yeşil kamptan örnek verecek olursam aslında evet. bu sene e, ilk defa Yeşil Düşünce Derneği'ni duyan e, insanların katıldığı bir kamp oldu. Yani bu oran fazlaydı. E, bunun sebebi de sanırım seçtiğimiz e, Yeşil Kamp konsepti konusuydu. Hı hı. Buna ilgi çok fazlaydı. Çünkü aslında herkeste olumsuzluk umutsuzluk var. Bir şeyler yapmak, bir alternatifi bulmak istiyor. Yani her zaman söylenen... Ee, söylemler, diller hı ve hı. Işte, işte mücadele biçimleri değil. Bir alternatifi duymak. Daha iyi bir yaşam, daha alternatif bir yaşam örgüt demek için barışçıl bir yerden bu şeyi duymak istiyorlar. Ee, o yüzden Yeşil Kamp'ın katılımcısı aslında daha önce gelen o konuda çalışan, bilen, aktivist olan örgütlenen insanlardan ziyade daha yeni bir hı hı. kitleydi. Ee, ve e, aslında günümüz dünyası da zaten bilgi hani çağı bir yandan, diğer yandan da iletişim çağı. Hı hı. Bir şekilde insanlar bir bilgi birikimi ve, ve kulak aşinalığı var. E, ama tabii şey e, bizim zaten e, yaptığımız e, atölyeler ve çalışmalarda bu tek başına bilgi aktarma olmadığı için Olmaz, katılımcılarla evet, bunu Hı -hı. şekillendirmek, bilgilendirmek onu e, tartıştığımız konuyu herkesin katkısıyla bir yere vardırmaya başladığımız için hı hı. çok onun ölçtüğünü yapmıyoruz. Hayır, herkesin kendisinden koyacağı bir bir şey vardır, bir bilgi vardır, bir deneyim vardır. Biz bunu çok öngörerek programlarımızı ve aslında atölyelerimizi yapmayı planlıyoruz. O yüzden gelen kitleye de öyle bakıyoruz. Herkesin getirdiği bir şey var ve onun üzerinden bir şekilde e, yaptığımız çalışmalarda kıymetleniyor ve çeşitleniyor. Bu bir yandan da bize de çok büyük katkı evet, oldu oluyor. Bir mısaka. sonraki yapacağımız çalışmaların hepsi birbirine katlayarak devam ediyor. Evet bu söylediğin çok önemli. Yani e, tek taraflı bir iletişim değil çok taraflı bir aslında karşılıklı bir iletişim söz konusu var bir paylaşım var. Onu da özellikle hani üstüne basmak istiyorum bu konuyla Hı -hı. ilgili. Hı -hı. E, diğer projelerde şimdi gelecek e, 2017 2018'e bağlayan dönemde başlayacağınız projeler de var bir yandan. Evet. Onlara hazırlık aşamasındasınız. Nasıl gidiyor neler var konularınızda? E, şimdi sonbahara doğru Hani Yeşil Düşünce Derneği'nin her sene yaptığı... E, ...işler var. Yeşil Kamp bunlardan bir tanesi... Hı hı. ...gelenek olan. E, Yeşil Ekonomi Toplantısı var. Konferansı var. Hı hı. Daha doğrusu toplantı değil... ...konferans. E, ve Yeşil diyalog ...toplantılarımız var. Bu sene... Bunlar da olacak yeşil kampı yaptık yeşil ekonomi ve yeşil e, diyalog toplantısı gerçekleşecek sonbaharda e, tam tarihleri net değil şu anda üzerinde çalışıyoruz hı hı. E, yeşil ekonomi konferansı iklim enerji konularında aslında bir alternatif sunmak üzere yaptığımız her böyle ortak olarak yaptığımız toplantı konsepti muhtemelen ekim ayında gibi olacak duyuracaksınız zaten evet, siz duyuracağız. sosyal medyadan da. Gündemle beraber yeşil diyalog toplantısı ise normalde her sene aralık yapıyoruz. Bu sene biraz daha öne kayabilir. Alternatifleri konuşacağımız bir toplantı modeli düşünüyoruz orada da. Birçok alandan veriyoruz. Alternatifi nasıl yaratabiliriz? İşte eğitim, gıdaya ulaşım, hı hı. E, hizmet, e, ulaşım enerji. sektörlerinde hı hı. enerji sektörü nasıl bir alternatif yaratabilir e, meselesini konuşacağımız bir diyalog toplantısı düşünüyoruz. Bu sonbahardaki planlar ve bir tabii yeşil politika okulu var. Hı hı. Yeşil politika okulun tekrar e, verdiğimiz aradan sonra tekrar başlatmak istiyoruz. Özleyenleri ee, çok olmuştur e, onu. Kesinlikle. <gülüyor> Yeşil Botik okurunu her sene açtığımda çok fazla başvuru oluyor. Çok fazla ilgi oluyor. Birazcık sistemi ve altyapıyı güçlendirmemiz gerekiyordu aslında. O yüzden ara verdik. Hı -hı. Şimdi bu çalışmalara başlatacağız. Sonbahara yetişir mi bilmiyorum. Bahar'a doğru Hı -hı. Ee, en azından olacağı konusunda bir umudumuz var. Şu anda altyapısını ve içeriğini biraz güncellememiz gerekiyor ve devam edeceğiz. Yani şu anda da zaten herhalde en çok ihtiyacımız olan şey Alternatif eğitim çalışmalarımızı evet, evet. güçlendirmek... ...şu sistemde her şey bu kadar kötüye giderken... Evet. ...bu önemli bir çalışma olacaktı. Bir yandan da tabii... E iklim ve e, enerji konusunda son iki senedir çok yoğun çalışıyoruz. Yani önümüzdeki dönemde de bu konudaki çalışmalarımız yine devam edecek. E, i̇klim değişikliği konusunda hem politika üretmek hem de aslında oluşturduğumuz bu e, raporun da çıktıklarını yaygınlaştıracağımız çalışmalar devam edebilecek. Bununla ilgili atölyeler olabilir. E, ve e, Borno Belediyesi ile ortak olarak yürüttüğümüz bir proje var. Aslında bu projenin e, mikro düzeyde uygulaması da olacak. Bu bizim için çok da aslında umut verici hmm. ve heyecanlı bir iş. Genel Politikalara dair bir rapor hazırladık. Şimdi bir belediyede belki bunun sadece hazırlayıp bırakmadık. Bunun evet uygulama, uygulama aşamasına devam edeceğiz. O da Eylül ayında başlıyor projemiz. Borno belediyesi iklim değişikliği ne karşı yeşil politikalar Borno belediyesi yürüteceğimiz bir proje olacak. Sonbaharda başlayacak olan. Ve tabii tabii kooperatifçilik ve yenilenebilir enerji konusundaki eğitim çalışmalarında devam edeceğiz bu 2018'de olacak herhalde. eee çok fazla iş biriktiği için birazcık daha yayarak devam etmeyi planlıyoruz. <gülüyor> sıkışmadan bu e, bir önceki projelerin de aslında devamı gibi değil mi? Güneş, evet, işini evet. güneşe dönün e, de kat. yani bir projeyi başladık ve bitirdik ve artık e, kitledik kapısını değil. mantığı yok zaten. zaten bu projelerin hepsi uzun vadeli politikalar ve kısa vadeli aslında uygulama çalışmalarını içerdiği için devam etmekte de gerekiyor. işin zaten bize heyecanlandıran ve tatmin eden kısmı da o. yeşil e, yenilenebilir enerji ve temiz enerji aslında konusunda yani Türkiye'de mühür önü açılacak gibi bu konuda mevzuat değişikleri işleri çok kolaylaştırılıyor o yüzden kooperatifçilik konusunda biz çalışmalara devam etmek istiyoruz yani kooperatifler yayın, yayınlaşıyor ve özellikle Avrupa'daki uygulamaları ki bu genelde yeşil hareket üzerinden genelde olmuştu hı hı. Ee, Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz onu birazcık daha inceleyeceğiz hı hı. Ee, Bir diğer, diğer yanında da gençleri aslında bu gelecek, umutlu bir gelecek vadedecek bu alana doğru kapasitelerini artırmak üzere çalışmalarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Aa, ne kadar e, güzel. <gülüyor> yani çok fazla şey var aslında. Çok keyifli evet. gerçekten. Eşi Düşünce Derneği'ni e, bu bahsettiğim projelerin takibi açısından nerelerden takip edebiliyoruz Eşi Düşünce Derneği'ni web sitesinde evet, aynı şekilde? E, e, yeni düşünce org adresimiz web sitesi adresimize oradan ulaşabilirsiniz. Facebook sayfamızdan aynı şekilde isini güneşe dön.ork Hı hı. İşini Güneşe Dön Projesi'nin web sitesi oradan takip edebilirsiniz. Ve tabii bize Facebook ya da e-mail üzerinden ulaşırsanız biz sizin e-mailinizi kaydedip etkinliklerimizden haberdar haberler edebiliriz. Hı hı. Duyuru listemizi ekleyebiliriz. E, bu raporu nasıl ulaşılıyordu? Onu da bir tekrar söyleyeyim. misin? E, raporumuz web mi? sitemizde mevcut PDF haliyle gistidüşünce.org e, adresine girerlerse orada yayınlar kısmından raporumuza ulaşabilirler. Aynı zamanda İşini Güneşe Dön projesinin de iki yayınına şu anda yayınlanmış olan iki yayınına ulaşabilirler. Bu yenilenebilir enerji kooperatifleri el kitabı orada mevcut. Hı hı. Bir kooperatif kurma, adım adım kurma için hazırladığımız bir rehber ve aynı zamanda sektör araştırma raporumuz var. Gençlik istihdamının e, burada teşvik edilmesi üzerine hı hı. E, mevcut sektördeki durum ve nasıl iyileştirebileceğini dair Barış Gencer Baykan tarafından hazırlanan bir raporumuz var. O da orada. İlerleyen vakitlerde de e, şey olacak. Kapanış toplantımızın çıktısı olacak. Yeni Bir Enerji Kooperatifleri çalıştığı, yani toplantısı yaptık. Onun çıktılarını yayınlayacağız. Aynı şekilde Hı, kitap şeffaf olarak. Şeffaf bir şekilde her evet. şeyi yayınlıyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel. Ee, o zaman yesildüsünze nokta.org e tekrarlayalım. Facebook, Twitter adreslerini, sosyal medya adreslerini yine tekrardan. E, raporlara da oradan ulaşabilirsiniz. Program bitirmeden önce eklemek istediğin bir şey var mı? Bunu da hiç sormam <gülüyor> var. Ben de ilk defa soruyorum. Çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için yani yılın yarısında iyi bir değerlendirme de oldu. Bu programda evet. katılmak. Bir bülten yayınladık aslında yılın yarısını yaptıklarımıza dair. E, o bültene web sitemizden de ulaşabilir arkadaşlarımız. Evet. evet. Arkadaşlar. Çok güzel bir web siteniz var zaten. Gayet yeni şey birimliği. Bu arada devam ediyor <gülüyor> Hep yenilenir zaten hepsileri evet. doğru. Çok teşekkürler Sevil. Ee, Başarlarınızın devamını diliyorum. İşi düşünce derneği olarak. Teşekkürler. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiler. Doğumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kabade.